Facebook'ta bakıyordum. Başla, başla. Başlayalım. <gülüyor> Başladım o zaman. Facebook'ta ne olmuştu, Hiçbirine bakıyordum. Titanfall çıktı da. Evet, Titanfall çıktı. 46 GB miymiş? Neymiş? Oha, bilmiyorum da. Ee, olabilir. <gülüyor> Titanfall çıktı. Titanfall'un puanları iyi çıktı. Ama bence... <gülüyor> Yani Titan story form... modu olmayan oyun. Ya story modu varmış gibi sanki. Şimdi bu yeni yeni, tek, yeni teknik denemeye çalışıyorlar ya. Aslında işte multiplayer olan ama işte böyle story modu da multiplayer olan e, böyle hani single player artık kimse oynamıyor falan havalarında ya herkes. Ondan sonra işte bu tarz şeyleri sırf multiplayer yapıp e, online modunda multiplayer yapmaya çalışıyorlar falan şeyini e, single'ında multiplayermiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Her bir tek yaptıkları multiplayer haritaları ard ardı dayıp oynatmak. Ya o yeni bir işte yeni neslin yeni taktikleri. Ee, bilmiyorum oyunun betasını oynayanlar beğenmiştim. Ben betasını şöyle bir girip bakabildim. Ve PC'de olduğu için çok, çok anlamadım. Kapattım. Ee, i̇nsanlar yani... Xbox aldılar. Titanfall oynayacağız diye. Bakalım yorumlarını bekliyorum. Ee, şey diyorlar her şey çok güzel. Ee, bir tek e, oyun modu. Biraz eksik. Abi demekler. her şey çok güzel de. Şimdi şöyle bir gerizekalılık da var tamam mı? Yani adam mesela bir oyun çıkartıyor. Evet. Tamam mı? İşte single player'ı çok iyi mesela oyunun. Ama multisi yok. Ondan sonra da yorumlar, şeylerde, puanlarda veriyorlar şey sekiz. Niye? İşte multiplayer yok. Ağlanan koyayım ben senin. O zaman bunun da single player yok. Buna yine gidip 9 veriyorsun. Yani hani bu puan sistemini veren denyaların geçmişe dönüp bakmamalarını ben sinyalıyorum. Bir puanı veriyorken sen daha önceki benzer oyunlara ne puan verdin bakman lazım yani. Ona göre bir değerlendirme yapman lazım. Çünkü o zaman tutarsız oluyorsun. Ee, yani zaten ya değerlendiriyorsun. Şimdi bu oyuna 9 vermişsin. 5 tane de harita var tamam mı? Ya oyunda hani şey de çok eksik. Daha fazla harita yok mu ya? Ya bilmiyorum. 5 diye hatırlıyorum ben ama. Yani daha fazla harita olsun 10 tane de var. 10 tane de var. 3-4 tane oyun modu var. Ee, kendi private serverını açamıyor. Yani 6'ya 6, ya 6 ya zaten oynuyorsun oyunu. Ee, Arkadaşlarla oynayamıyorsun. Arkadaşlarla öyle oynayamıyorsun. İddia yabancılarla oynaman gerekiyor. 12 kişi bir araya girip oynayamıyorsun. ve 6 kişi... Bir ekip kuracağım da yine başkasına karşı oynayacağım. Abi illaki yani. Hayır hani ama temel bazı şeyler eksik değil tamam, mi oyunda? Ve 60 dolar veriyorsun bu oyuna sonuçta. 60 dolar 60 euro para veriyorsun. Alıyorsun karşında sadece oynadığın tek şey multiplayer. Oynuyorsun. Yani hani değer anlamına bakıldığı zaman bir oyunun değeri anlamında işte o değiyor ama. Ya tamam biz de Battlefield 4 alıyoruz. Battlefield 4 veya işte her sene çıkan Battlefield'i alıyoruz. E, ne yapıyor? Oturuyoruz. Multiplar'ını oynuyoruz. Sonuçta girip de single'da şöyle bakıyorsun. Tamam fena değilmiş diyorsun. Geçiyorsun. Multiplar'ını oynamak için alıyorsun. E tamam ama o Battlefield 4 yani bir anlamda. Ya zaten Battlefield'i e bir zamandır oynuyorsun. Call of Duty'i bir zamandır oynuyorsun. Call of Duty'nin zaten bir kullanıcı data şeyi var. Bu yeni bir IP'sin sen. Yani senin buradaki tek kuvvetin şey... İşte Halocus daha önce hayır daha önce Call of Duty'nin Modern Warfare ilk çıkan oyunu yapmış olan Halo yapan diyeyim ya. Hayır o daha gelmedi. O Destiny. Osu onu yapan ekip onban. Yani o 2000 başındaki iki ha. adam onban yani Respawn Entertainment'lar. Hani yani bunun gazına millet alıyor. Tamam oynanışı çok güzel olabilir. İyidir yani videolardan sevdiğim kadarıyla baya e, dinamikleri falan gayet güzel güzel yapmışlar. Hızlı oynanabiliyor. Ama aynı zamanda Titan'ları da çok iyi kontrol edebiliyorsun. Bilebiliyorsun bu Mac tarzı şeyler yaptığınız da o Mac'de hep ağır yaparlar. Hiç keyif olmadan e, böyle kontrol edemezsin falan. Halkken okay, çok kötüydü. İşte bundaki bu kontrol bilmem ne her şeyin güzel oturtmuşlar. Büyük ihtimalle herkes deli gibi oynayacak. Yani yeni Call of Duty'nin e, yerine geçecek bir şey olabilir e, oyun. Ama... O da olamayacak büyük ihtimal çünkü sadece Xbox'a çıkıyor ve PC'e çıkıyor. Ee, hani multi platform çıkan bir oyun da değil. Ve işte grafiksel olarak aslında çok iyi bir oyun değil. Ee, şey yani en azından konsol için konuşursak. İşte 1080p değil, 60fps değil veya işte görselleri Koldo'da'nın hallicesiymiş gibi. Ee, Oynayanlardan gelen yorumlar hani böyle bir Kizom görseli yok ya o veya işte Batı 4 görseli yok ee, yani böyle bazı aslında şey aslında puan kırabileceğin eğer hani gerçekçi olsa. Puan için yerler var. Ama insana hype dediğimiz o gaz var ya. O gaz üzerinden puanlama yaptığı için millet basmış 9'ları yine. Yani ya. en düşük puanı 8'di bir yerde. Kim vermiş? Hani böyle, o var. Bir de hani, Microsoft iyi para basmıştır onlara. Ya, Microsoft'da şöyle bir şey var. Game spot denen mesela yer. tamam mı Bütün oyunlara genelde piç eder. İşte 7 verir, 8 verir. Gitmiş 90 vermiş. Yani tamam da abi o zaman ben sana nasıl güveneceğim ki? Zaten güven bölümde. Yani hani nasıl güveneceksin yani? Bir de hani insanları böyle gazlayıp oyunu aldılar, konsol aldırdılar ve işte üzerinden bir ton tartışma dönüyor. İşte a, Titanfall şimdi hepsine çakacak. Titanfall'suz olmaz. Titanfall harika. Battlefield don't neymiş ki Titanfall var. Ona oyunda Titanları kontrol ediyorsun. Ki. Ha yani İsmet Kimki gibi şey. Aa Titan oyunda Titanı kontrol ediyorsun tamam. Eşecek kadar alet değil mi? A, böyle bir kapışma oluyor. Her şey böyle patlama çatlama oluyor. Binalar yerinde duruyor mesela oyunda. Ben böyle ben şeyleri ben mesela dedim. kontrol edemiyorum. Yani şey, e, ne derler? Kabullenemiyorum böyle şeyleri. Çünkü bir Gerçek... e Hayır ama ben bunu kabul edemiyorum abi. Hayır. Ya bunu çünkü şurada şey bir şey yapıyorlar. Ee, sen işte Titanfall çok harika falan diyorsun. Battlefield 4 neye gidiyorsun mesela. Tamam mı? Yani bok atma o zaman. Titanfall çok güzeldi. Titanfall çok güzel. Call of Duty Battlefield 4 Halt yemiş mesela. onunla yerine alacak. Ulan aynı bok mu? Yani aynı bok derken yani e, aynı demikler mi? Battlefield 4 eşlik haritan var ve... İki tane çakıyorsun, parçacıkların fırladığını görüyorsun. Bina kafasını yıkıp adam öldürüyorsun. Abuk sık şeyler oluyor yani oyunda. Gerçekten hani savaş ortamı tarzı bir durum oluyor. Bunda Titan kullanıyorsun. Ne bina yıkılıyor ne bir şey oluyor. Yani hani hiçbir şey patlıyor, Birbirine yumrukla giriyor Titanlarla. Tak tak tak yürüyorsun falan. Hiç. Hiç. Evet. Sanki her yer şey. Dökme yapmışlar böyle. Onların hepsi yığma bina ondan. <gülüyor> Neyse ben evet, bunu... E, yine Titanfall'a geçirdikten de, sonra <gülüyor> Ya Titanfall'da şöyle onsu bir şey de var. Ee, ben de ondan sonra hani merak etmediğim oynamak istiyorum mesela Titanfall. A. Yani Titanfall'un kötü bir oyunu olduğu için söylemiyorum bunu. Ama insanlar kötü. <gülüyor> ya <Yani>, çevresi kötü. <gülüyor> Oyunun çevresi kötü abi. <gülüyor> ...arkadaşları şey... ...kötü örnek oluyor onlara. Ee, neyse ki de... ...zaten almamışıp işten çıktım. <gülüyor> Alsam götüm de patlayacaktı. Ama hani mesela bu oyun için bir tane konsol almak da... ...yani daha doğrusu 60 dolar da vermiyorsun oyuna. 500 dolar veriyorsun diye düşünün. Ee, konsol almak da kötü. Yani şimdi... ...hoş bu bir oyunun ikincisi... ...ben inanıyorum ki... ...multiplatform çıkacak. Çünkü arkasındaki elektronik arsı olduktan sonra... ...yani para... ...adamın dini para unutuğu için... ...yani zannetmiyorum ki... ...Xbox'ta da böyle, böyle kalsın yani. Yok ya o zaten... E İlk ip olduğu için yani yeni bir ip olduğu için franchise yapmak isteyeceklerdir illa ki ilk şey birazcık para garantisi olsun diye şey, xbox'a eksklusif çıkarmışlardı xbox'tan da iyi para almışlardır ha, o parayla da işte ikincisini çıkartacaklar ondan sonra da onu şey, multiple platform çıkartacaklardır yani illaki. al puanlara yani Oligon 9 vermiş. GameSpot 9 vermiş. Ya siktir et onların verdiği puanları ya. Rev 3 5 5, Üst 5 üstünden 5 vermiş Rev 3. Rev 3, Rev -3 zaten hmm. çok öyle şeydi ki. Olsun abi Bonk yani. Bonkapçe veriyor onlar. Hayır vermiyor genelde. Edge skor da, da skor vermiyor. Rev 3'ün 3 değil da skor vermiyor şu anda. Yani çünkü şöyle bir şey var. Bu incelemeleri yapmaları için herifleri ne yapmışlar biliyor musun? Bir etkinlik düzenlemişler. Mutupları oyun ya bu. Ha. Ondan sonra etkinliği hepsini çağırmışlar. iki günlük mü? Üç günlük süren bir etkinlik ne yapmışlar? Orada oynamış mıydı? Onun üzerine aslında incelemeleri yapmışlar. O yüzden bazıları mesela Agen Game Informer, işte Giant Bomb falan, Eurogamer falan bunlar daha az puan vermemişler. Çünkü hani bir bakalım açılsın serverlar, bir insanlar oynasınlar bakalım ne oluyor. Sıçıyor mu oyun? Hani server sıçması diye de bir şey var biliyorsun. işte ha. sorunlar çıkacak falan onları da bir görüp ondan sonra puan verecek olanlar var mesela. Ama diğerleri basmışlar puanı dedi. Metacritic'e 9 vermiş. Saçmalık yani. Aslında şey şey Xbox One Metacritic ortamı 87 olmuş. Yani olsun şey yapmak lazım aslında. Bütün bu, bu sitedere girip tamam geçmişte e, 8.5 ve üstü verdikleri oyunlar ne kadar başarılı olmuş. Onun bir şey yani. e, incelemesini lazım. Yapmaktan... Hayır bu oyun 9 alıyorsa Hı -hı. o zaman zamanda ne bileyim Halo 2, Halo 3 şey Halo Reach falan bunların zaten 11 falan alması gerekiyor. Çünkü hayvan gibi şey single player ve aynı kalitede multiplayer sunan oyun yani. Mesela. Onun suçu var. Şimdi yani biz konumuza gelelim. E, konumuz, ha, neydi konumuz, konumuz, konumuz neydi, neydi ki? Konumuz neydi ki? Konumuz İsmet kim ki? İsmet <gülüyor> kim? <gülüyor> konumuz e, şey. Ne oldu? Bak benim gitti. Konumuz e, dizilerin aslında çizgi roman dizisi. Son evet, günlerde e, birbirleriyle kapışan demeyelim de biliyorsunuz e, Amerikan çizgi romanlarının iki tane mainstream büyük e, şey var büyük başları var. Biri Marvel biri DC. Evet. Bir tarafta Warner Bros. DC'nin sahibi. Bir tarafta Disney Marvel'ın sahibi. Böyle bir şey nasıl desem böyle bir dinamik var. Şimdi sinema sektöründe Marvel baya atılım yapmış. Güzel bir sinematik evren kurmuş ve baya başarılı bir şekilde gidiyor. Hatta Yakın zamanda iki tane filmi çıkacak. Kaptan e, Amerika çıkacak önce. Nisan 4. Ondan sonra Galaxy'de Ağustos mu? Mayıs mı? Galaxy Ağustos galiba. Ya da öyle bir şey. Tabi o arada e, Disney'nin kendi e, çekmediği ama yine Marvel IP'si olan Spider-Man 2. O da Nisan sonra geliyor. 27 Nisan mı? 8 Nisan öyle bir şey. Evet öyle bir şey geliyor. Ondan sonra başka bir şey var mı bu sene? Ee, Kaptan Amerika var zaten. Days of Future Past bu sene mi yoksa? Days öyle... of Future Past bu sene olması lazım. O da Fox'tan geliyor. İşte evet. e, şey, Spider-Man Sony'dan geliyor. Ondan sonra önümüzdeki senelerde yine Fantastic Four yörük şey bir sürü şey geliyor. DC'den. Bir tek Batman versus Superman <gülüyor> bekliyoruz. DC'den Batman versus Superman versus Wonder Woman versus Aquaman versus <gülüyor> Manhunter <gülüyor> versus, versus, versus Aquaman versus Facebook Lex Luthor. <gülüyor> <gülüyor> yani o da 2016. Tamam mı? Evet. Yani böyle saçma bir durumdayız. 2016'ya kadar zaten Marvel evrenimizin evrenimiz olacak. Aynen. Ha televizyon tarafında Ha şey, televizyon tarafında DC daha kuvvetli. Gidiyor. DC daha kuvvetli de çok mu daha kuvvetli o yani da değil değil de, yani. DC demek ki daha gençici. <gülüyor> Olabilir. Yani şey DC, konu. DC e, birazcık daha e, başarılı televizyon konusunda. Ee. Evet. Hani onun da başarısı e, Arrow'dan ve. Bajoz e, <gülüyor> Smallville. E, Smallville, Arrow daha önce. E, şey Birds of Prey yaptılar. Şimdi He. Gotham geliyor. Eee e, e Fox üzerinden gelecek. E, bir tane Wonder Woman mu dizisi çekemediler ya. Evet. <gülüyor> Gelmeyelim oraya. Geçtiler. Geç. E, Flash var. Flash yani. geliyor. Eee Zenci Iris West'le <gülüyor> Flash geliyor. Ondan sonra böyle birkaç tane projeleri daha var anladığım kadarıyla daha şey yapadıkları. Yani aslında DC de bir yandan bu e, Projeyi tam olarak hatırlamıyorum. Netflix'e birlikte yaptıkları ha, birazcık ha, daha evet. işte... Marvel e, var. E, ara karakterleri falan. İşte Heroes for Heart gibi. karakterleri işte. Luke Cage'ler e. işte Iron Fist'te bilmem nedir. Bunları mini serisi olarak mı çekeceklerdi? Böyle bir şey, e, öyle bir şey vardı. E, orada durum Marvel şu anda pek... One, one Shot denen şeyler yapıyor ama onları daha çok böyle Ray falan koyuyor. E, bunlar daha netleşmiş değil henüz. O yüzden evet, bizim elimizde şu anda... E, Disney tarafında Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. var. E, DC Disney tarafında, tarafında da, da Arrow var. Arrow var. Arrow bildiğim kadarıyla en yani son baktığımda e, kendi zaman diliminde ikinci diziydi. Çünkü birinci dizine... Spirleçurum. CSI. <gülüyor> <gülüyor> CSI ile hiçbir şey kapışamıyor tamam mı? <gülüyor> Ay Allah'ım. CSI Miami mi öyle bir şey tamam mı? E, hani... E... Adamlar sıkılmadılar kan örneği alıp şey yaparsın. Aynen işte laboratuvara gönder kan örneği çıksın. Yani şunu anlıyoruz ki Amerika biraz mal. <gülüyor> Amerika mal değil oğlum. Amerika bildiğin şey oldu yani. Herkese FBI ajanımla. Artık ne yani, yazıyor. Bak bu, bak onu öyle yapmayacaksın. Önce kan örneğini alacağım falan diye böyle. CSI, Giriyorsa hemen şey yaparlar. Aynen aynen. Kim hazır bu, bunu? Bu işte eee... Saçma salak işte e, reality şovlar. Ha. Kim Kardashian'ın o zaman abi, ben Tamam de. onlara bir şey ama Reality şov bir şey demeyeceğim. Ve şey e, yarışma programı. E, o Boys'tur yok X Factor'dur bilmem ha. ne. Şarkı yarışma programları. Yani şu bu üçü yani CSI, göre, NCIS bilmem şey. ne. Bu aşılamıyor yani. Aşılamıyor <gülüyor> hakikaten aşılamıyor yani. <gülüyor> Neyse aşmaya çalıştık ne kadar yapmayalım zaten. Evet. Biz de öyle ya. sizsiniz bir çıkıyor. Ha, nasıl? Neyse. Tövbe tövbe. Neyse. Şimdi e, Arrow tarafında biz bayağı bir e, heyecanlıyız son birkaç haftadır. Evet. Çünkü e, hani önümüzdeki 3 bölüm hatta 4 bölüm bayağı e, ağır göndermeli. Ağır e, şey e, sen söyle. E, DC evrenini hakikaten hmm. şey e, içine alan bölümler. Yani şey Emo, e, Oliver Queen den biraz şey yapıp kamerayı çevirip biraz Aa, başka evet başka DC karakterlerine odaklanabildiğimiz e, şeyler olacak. Şimdi bu haftaki bölüm Suicide Squad. Tamam. Ondan sonraki bölüm Birds of Prey. Evet. Ondan sonraki bölüm Deathstroke. Ondan sonraki bölüm için sürpriz varmış da e, bölüm açıklanmadı. Aa, evet. Çünkü en son yaptığımız e, şey e, Suicide Squad, Harley Quinn haberinde. Aslında Harley Şey, o Harley Quinn'in var mı yok mu muhabbetini ben hani yapmıştım. Çünkü e, çektikleri şeyde sen söyle, trailer'da hmm. siyah e, ojeli sarışın bir kız görünüyor. Hmm. Tamam mı? Şeyde, hapishanede. Ve Yeni 52'de Suicide Squad'ın aslında en önemli karakterlerinden bir tanesi Harley Quinn. E, hatta DC evreninde bu aralar en önemli karakterlerden biri. Özellikle işte şeylerden sonra Batman Arkham City Arkham Asylum oyunlarından sonra Harley Quinn bayağı, bayağı popüler, oldu. popüler oldu, patladı. Kendi özel serisi var artık. Bilmem ne, bilmem ne. Şimdi o yüzden bayağı güzel. Şimdi önümüzdeki bölüm, ya yani bu haftaki bölüm Suicide Squad. Suicide Squad'da e, biliyorsunuz şey eee Amanda Waller e, kontrolü altında hani e, yakalanmış suçlulara işte bize yardım et. Her yardım ettiğin şeye kadar senin şeyinden e, düşürelim. E, cezandan e, hmm. o kadar e, düşürelim mantığı. E, bir e, kötülerden oluşan aslında Marvel karşılığı Thunderbolts olan bir e, suçlular grubu. Peki. Ama bu adamlar hani şey peş ardışık böyle 15 tane müebbet hapis falan yaptıkları için hani Estetikleri kadar yani Suizel. Kurtuluşuyla ilgili. Ya işte bilmem ben Suizel squat dediğin şeyi içindeki adamları gördüm yani size. Yani evet dizdeki Suizel squat birazcık şey. E, biraz, nandik bir Suizel. Nasıl Power Rangers gibi duruyorlar? Ee, hani yeni elli iki de Suizel squat kimle başlamıştı? Ee, e, şey vardı Deadshot vardı yine lider olarak ee, Harley Quinn vardı King Shark vardı birkaç kişi daha vardı. Ama yani Bronze Tiger ondan sonra şey e Şarapner. Ya bunlar biraz şey yani Suicide Squad için bile hafif gelen karakterler. Abi ben onu anlamam. Elinde pençe takmış şeriften adam olmaz. Ne lan öyle? Değil mi yani? yani sen elinden ki... çıkması lazım o pençe. Hayır elinden çıkması lazım dedi yani. <gülüyor> adam, adam kendini boksan zannetmiyor mu? Sizin olurum lan öyle tiplere. Takmış han öyle. Sen kimsin lan? O elindekini alsan ne yapacaksın? Hiç. Bir Hı. boka benzemem yürüsün. Hani böyle başka ne de çıkar bir şey olur. Hiç boka yok. Herif bir tane peynir takmış. Adam olmuş lan. Yani, yani böyle sığ, gerizekalı karakterlerle gelmeyin bana yani. Yani Bronze Tiger hakikaten dandik bir karakter. Bakalım e, Suicide Squad'da. Hay bu karakteri niye bana satmaya çalışıyorsun ben anlamıyorum. Bilmiyorum. Yani dizide zence olsun diye. <gülüyor> var dizide zence. Deagle var. Yeter yani. Şimdi ha Suicide Squad'da e, bu bölüm en son bölümde şey Deagle ııı e, şey kafasında bir şeyle vurdular. Kayboldu. Hatırlıyorsan. Hayır hatırlamıyorum. Sniper'le şey eee bakıyordu ya. Ha ha tamam Lamborghini'ye bilmeden. Tamam evet, doğru benim Kafamdan niye vurmadığını e, bilmek istiyorsan. Yok lan yani, kafaya vurdu bayıldı öyle. Ama ondan sonra bir daha görmedik Deagle'ı. Bir şey olmadı Deagle. Neyse işte e, bu e, şeyde Suicide Squad bölümünde. Deagle ve eski karısı o Argus ajanı sarışın hmm. güzel kız. Hmm. onları da Suicide Squad'da daha iletecekler right. evet geçici olarak ve böyle 5 kişilik bir ekip ne yapacaklar bilmiyorum yani Deathstroke'a yeah. karşı bir hamle yapacaklar right. yani Deathstroke bölümüne kadar ya bunu uzatacaklar Suicide Squad ekibini e, hikaye dahil hmm. etmeyi devam ettirecekler ya da böyle bir, bir görünecek sonra kaybolacak bunlar. Bilmiyorum. Genelde öyle oluyor. Ee, ama şey de dönüyor. Mesela Huntress dönüyor ondan sonra. Yani ya bu bölümde dönecek ya ondan sonraki bölümde. Birds of Prey bölümünde dönecek. Birds of Prey de bir e, aslında DC süper kahraman grubu. Dişilerden oluşuyor çoğunlukla. Ee, bir ara oraya bir şey saçma sapan bir şekilde e, Hulk karakteri girmişti. Bu DC'nin ya hmm. DC'nin bazı karakterlerine çok hasta oluyorum. Hulk and Dove diye bir grup var biliyor musun? Bilmiyorum. Bunlar aslında e, kardeşlerdi. Evet. Yani Hulk savaşı temsil ediyor. Dove da barışı temsil ediyor tamam mı? Peki. Birisi şey e, sen söyle. Güvercin kılıklı bir süper karavana dönüşüyor. Diğeri de şey e, sen söyle. E, Kartal. İşte neyse Hulk'ın Türkiye'si ne var? Hulk, Hulk, Kartal şey, değil Kartal de. Kartal değil. Bay, e, Doğan. He. Doğanın Doğan, Doğan görünümünü serçe. İşte Selçin. abi ben DC'yi bu yüzden sevmiyorum. İşte böyle bir. Çünkü karakter... böyle bir sürü gereksiz grupta Yani birisi savaş tanrısının yani. avatarı, birisi barış tanrısının avatarı. Ben onlarla tamam gelmiyorsun. Böyle bir şey. Ee, ve bu ikisi de kuş ya. Birds of Prey grubuna <gülüyor> dahil olmuşlardı şeyden sonra. Bu e, ilk doğ öldükten sonra ikinci doğ kızdı. Ee, ne olsun 50 tutuyor bir tek Batman var işte. Yok öyle değil mi? Öyle öyle. Öyle değil mi? Öyle, öyle değil mi? DC'dir, DC jandır. <gülüyor> ee, şey diyeceğim. Ha öyle kızlardan oluşan bir grup aslında. Black Canary var. As bir ara Black Hawk vardı. Ee, ama hani e Birds of Prey denince aslında aklı gelen orijinal kadro şeydir. Ee, Black Canary, Huntress, Oracle. Hatta dizide de böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine CW dizisi. O zamanlar CW değildi şeydi e... ha, başka bir şeydi yani... WB miydi WC mi öyle bir şeydi hmm. neyse hani bunlar aslında e, birazcık da birazcık daha Batman evrenine yakın karakterlerin e, toplandığı e, kızlardan oluşan çoğunlukla e, süper kahraman grubu ve şeydi hani çok böyle über süper güçleri yoktu hiçbir zaman hmm. bu Erol'da şeyi flash'ı ne zaman Flash'i büyük ihtimalle bir daha görmeyeceğiz Arrow'da. Ya da Cameo olarak göreceğiz. Çünkü e, Arrow hikayesinde şey hala komada. Hmm. Bence şey yapacaklar. E, hani Flash dizisi başlasın. Başladıktan sonra ilk sezon ortalarında bir, e, bir iki şey crossover yaparlar. Ama e, Flash e, dizisi başlamadan da Arrow'da bir daha Flash görmeyiz. Tamam. <gülüyor> yani şimdi şöyle e, Arrow'un son söylediğim kısımlarından beraber biraz daha toparladığını düşünüyorum ama e, istediği kadar Bird's of prey gelsin. İstediği kadar Death's Rock gelsin. Hmm. İstediğin kadar anasılır DC evreninden atı boku soksunlar. Ha. O karı öldürmedikleri sürece bu dizi toparlayamadı abi. Ben o karıya nefret ediyorum. Bak son bölümü seyderken her gördüğümde girizekalı diyip bağırdım ekrana. Yani Hangisi? dayanamıyorum ona. Ya var ya işte bu Loral. neydi? Nora. Dayanamıyorum <gülüyor> abi kadına yani. Yemin ediyorum. Hadi ablasını biraz dayanabilmeye başladım. Ablasıymış kız kardeşine. Ama kendine dayanamıyorum ya. Oğlum yani şey, karakteri de... değiştirsinler, estetik ameliyat yaptırsınlar, bir şey yapsınlar. Değişsin, başka bir karakter kadın şey gelsin oraya. Yani ben hakikaten dayanamıyorum o kadının onuncuna ya. Dayanamıyorum abi. Kaç geçiyor karşısında böyle gözler. Allah mağsuda yüzüne vurasım geliyor. Yani ben şunu tam olarak emin değilim. <gülüyor> yani bu noktadan sonra hani. Bi normal... işlevi de yok o kadının yani. Öldürsünler He. gitsin. Hiç bir işlevi yok. Bu noktadan sonra zaten büyük ihtimalle. Hani bize ilk sezon işte hani Laurel Dyna Lance ya adı. Evet. Hani Black Canary'nin gerçek adı Dyna Lance. Evet o Black Canary mı olacak? O? Yani Black Canary olacak diye kandırmışlardı bizi. Tamam Black Canary de olsa fark etmez ki yine çirkin yani. Ama bu yaştan sonra da Black Canary olmaz onda. <gülüyor> tamam mı? Yani eee eğitilecek de bilmem ne de hazır şey hazır yapılmışı var kardeşi. Sarışın da Abi i̇şte işte işte Black Canary ismini de almış üstüne. Ha. Yani büyük ihtimalle hani Dyna olmayacak Black Canary, kardeşi Sara olacak yani. yani. normalde Ya kimin Black Canary olacağı benim önemli değil. O kadının gitmesini istiyorum ben. Arayacağım böyle burada. Black Canary ne önemli? Bunu gönderin. Black Canary birlerde ee, Oliver Queen'in karısı olan bir karakter. Şey gibi yapacağım ben. Tayyip gibi yapacağım böyle. Arayacağım. Ağlatacağım yapımcıları Heh. Şimdi bu yaptığınız oldu mu? Bu ne bu? Böyle <gülüyor> eblek suratlı bu, bu adam oluyor mu? Biz burada bunu zevkle izliyoruz açıyoruz. Hep bu çıkıyor karşımıza. Şimdi şey bunu değiştir. Laurel'dan 5 sen... puan alın. La saraya, saraya verin. Laurel o oyuncu. Sen, sen bilirsin, Sen daha iyi birisini yapacaksın. Sen onu değiştirin onu. Değiştir. O olmaz. Ya şimdi babacığım. <gülüyor> Onu değiştir. <gülüyor> <gülüyor> diyeceğim mi kapatacağımsa ağlatacağım yapımcıları. Yemin ediyorum ya. Dizinin ki aldığım keyfi içine süçüyor. Karını her gördüğünde zaten ağlıyor. Bir tane koyacaksın ağzına. Kürekle vurasım geliyorsunuz. Yani Birds of Prey bölümünden sonra toparlamışlar orayı öyle diyorlar. Toparla mısın Gitsin istiyorum ben. <gülüyor> Toparlanacak bir şey olsun istemiyorum. Şey ne oldu ya? No, no, no. Ee, Black Arrow mu? Ne baktı bir terf var ya işte şey. Benim babası. Merlin. Ha Merlin. Gitti daha gelmeyecek. Daha da Merlin? Öyle bir geldi ben senin babanım dedi gitti yani şey. Hmm. kıza kadına ben onun babası benim biliyorsun falan malı çekti. kaldı dizi, Dizinin sonuna doğru bir kez. Bir son birim çıkar. Ne <gülüyor> Bir ok gelir. Ay man ol no, dedi. <gülüyor> Şimdi... belki halleder o. Destrok ölmez. Deathstroke'lar ölmez. Vatan bölümü. Evet. Deathstroke'ı aslında ben şeyden beri çok seviyorum. Ee, aslında bir Teen Titans villain olarak başladı. Ki Teen Titans villain olarak da çok e, şey hani hakkının yendiğini düşünüyorum. Çünkü iki tane bacak kadar velet geliyor dövüyor bu adamı gidiyor tamam mı? Ki halbuki evet. bu adam işte e, super soldier. Anladın mı? Hani e, herkesten daha zeki. Tamam mı? Şey, askeri kabiliyeti var, strateji kabiliyeti var, fiziksel gücü de var. Ee, ve şeyden sonra, Identity Crisis'dan e, sonra ben inanılmaz sevmiştim bu karakteri, tamam mı? İşte e, aslında <gülüyor> Justice League of America'yı tek başına durdurabiliyor o kadar e, şey var. Ondan sonra yiyor da ya, o ayrı mesele de. E, şey ama, e, meydan dayağı yiyor. <gülüyor> Çünkü... Justice League of America biraz öyle şey e, Oliver Kuyunov'u diyecek. Meydan ayağı tam yani. Yok Oğlum. şey... E, Kahveyi toplardım geldim. <gülüyor> biraz öyle... E, <gülüyor> öyle de bir şey. Çapulcuk kitlesi. Mahalleye sonunda. aldım geldim. Neyse. Şey de fena değildi bence. E, yeni 52'deki Deathstroke serisi de çok öde değil mi? benim için çıkış yapan noktası şey... Injustice'de oynadık ya Deathstroke'da. Hmm. Orada ilgimi çekti. Ben çünkü çok duymadım Deathstroke diye bir karakter. Orada dikkatimi çekti. Daha sonra da Batman'in, biliyorsun bu Arkham Origins'te Batman'i avlama, avlamaya çalışanlardan bir tanesi hı hı. şeyde bu neydi, Black Mask'ın tuttu adamlardan bir tanesi. Hmm. Ee, orada da bayağı hani en azından düşmanından bir tanesi olarak Deathstroke vardı ve bayağı da güzel şey yapmışlardı aslında orada. Yani Deathstroke aslında i̇yi şey. İyi işlemiş yani iyi göstermişlerdi karakteri. O yüzden hani merak konusu hani Deathstroke yani Onu takip şu Deathstroke aslında şey anlamında şey e, hani bir anti Batman gibi tamam mı <Gülüyor> hani tamam e, şey e, serumla güçlendirilmiş bir fiziği var işte daha e, hızlı çalışan bir beyni var ama hani basic olarak e, kapasitesi Batman'le çoğu konuda denk bir karakter hani tam Superman süper, gibi aşırı güçlü değil. Ama dayağı yiyor. Yedim, oturuyor. Yani insan yani. Hı hı. O anlamda. Ee, tabii Arrow dizisinde biraz avartmışlar. Beton falan kırmıyor normalde <gülüyor> bu kadar. Ee, şey e, hani düşünerek hareket eden ha. bir karakter. Anladın mı? Yani e, aynı, aynı zamanda Evil Genius yani kendisi. Tamam mı? O zaman ilk yiyince serum öyle o. Ve şey i̇lk o. E, aslında şey e, bir yandan da Lex Luthor gibi ben dünya ele geçireceğim şey e, Megalomanyası'nda olan bir karakter de değil mi? yani değil, değil, evet. Daha değil. küçük e, şey hani kapsamda Batman gibi Aha. tamam mı? Herkene pisliğini bileyim herkene çakarım zamanın gelince. O yüzden e, işte. Evet e, Batman'le aslında birebir e, kapışabilecek bir e, kötü e, o, o anlamda bence de e, iyi bir düşman Batman'ın için. Şimdi burada diziye dönersek Hı -hı. ben Son bölümü Slade Wilson'dı yani. Işte Restruct son bölümü. Ee, Lamborghini'li bölümü. E, güzeldi. Yani, yani şu açıdan beğendim hani böyle işte kendini... Hani böyle elliyor sürekli. Kendini tanıtma, <gülüyor> kendini tanıtma yani ortaya çıkarma hmm. bölümü olarak. E, güzeldi. Şeyin e, Erop'un Ondan sonra Oliver Queen'in de şaşırma sıkma. yani o böyle o gerginlik güzeldi yani evdeki. Ondan sonra bir anda diğerleri de görüyor geliyorlar hmm. falan biliyor. Hani bir güç şeyi oluyor böyle işte yani hepinize de karşı tekim falan havasında. Ee, Senin arkadaşların varsa benim de var. E, yani. benim de var falan filan. O böyle hoş bir şeydi gerginlikti ee, dizide yer alan. Annenin de böyle falan hani böyle bir daha yerlere kamera yerleştirmiş böyle Evet. Andan sonra değil mi ben mesela bu son bölümü beğendim onun için. Bir de yani sen çok beğenmiyorsun ama ben Slade Wilson'ın yani o, o adam böyle benim hoşuma gitti. Yani şey olarak ben çok bir şey rahatsız mi? etmedi beni. O herif e, şey de iyiydi. E, sana söyle. Spartacus. Spartacus da iyiydi. Spartacus çünkü gibi. orada maldı. Mal evet. olması gerekiyordu. Aa, burada, şimdi... burada fazla mal. Ya yani burada... Slade Wilson'ın o kadar da mal olmaması gerekiyordu. Ama burada mal değil be abi. Mal lan bilir. Yani bence yeterince tehditkar yani. Yani hani hem fizik olarak hem de şey olarak yeterli tetikkar oynuyor. Konuşması da da E tamam olsun. O yüzden ki helix'deki adamlar. Ay helix'deki adamlar böyle konuşuyor. Yani benim asıl O gözünün gözüne falan şey falan güzel olmuş. Saçları beyazlamışlar falan. Bilmiyorum benim hoşuma gitti yani. Yani Deathstroke'un gözüne nasıl oku sapladığını bir görsek. Evet. Çünkü ee, efsane yani. bir sahne vardı şey, Identity Crisis'te Hı -hı. Yani işte Meydan Dayan Yerken Destro ee, şey, Oliver Queen yani Green Arrow e, yerdeki oklarından bir tanesini alır aynı göze tekrar saplar Yuh <gülüyor> oku tamam mı yani olmayan gözüne tekrar saplıyor öyle bir sahne var hani bence e, öyle bir şey tekrar yapacaklar Çok yani evet, sezon içerisinde o olmayan gözüne tekrar bir ok saplanacak Bence. <gülüyor> ee, Arrow. Deathstroke e, hani şey falan daha yok biliyorsunuz. E, Marvel'da da Marvel tarafında da DC tarafında da hani daha mistik e, süper e, güç olayını daha minimize etmeye çalışıyorlar. Fazla patlatmamaya evet. çalışıyorlar. Normalde e, Deathstroke'ın zırhı bu Enth Metal dedikleri aslında özel bir uzaylı bir e, metalinden yapılmış Peki. bir zırhı vardır yani. Onun bildiğin işte e, turuncu lacivert evet, evet. zırh var ya. Hani o ent metal bir zırhtır falan filan. Oradan da zaten biraz güç kazanır o. Ha. O turuncu şeyi takmasın bir daha. Ee, o kısmı yok. Cevaplamın. Hani e, o detaylara hiç bulaşmayacaklardır e, dizide. Birazcık daha gerçekçi olsun diye. Ha. Ondan sonra flash gelecek. Tamam. Adamın ihtiyacı yok oğlum öyle zırhı. Evet. Yani bence Lamborghini var. Lamborghini var. Ee, Destro'ku harcarlar mı bu sezon yoksa hani Yok. sürekli Destro bulan... bence main boss olarak bulacaktır yani. Ama bir yandan da Ra Raşargul var. Ee, hani sonra gelirler ya. Men harcamazdı o kadar kadar. Hayır, bu ikinci sezonda işte Destrok'u harcayıp sonra başka bir kötü mü devreye alacaklar yoksa hani Destro her zaman böyle hani bir el kol mesafesinde hep kötülük başka yapan bir. Başka kötü unutmadan yapmaz zor işi. Ya yani onun da onun da patronu var havası yapmaları lazım ki. onun da patronu Raşargul mu? Patronun patronu. Patronun patronu. Raşargul. patronu kim? Merlin'in patronu yok. Merlin rock şu an işte. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ee, hani birazcık daha şeyi eğitsinler istiyorum ben. Ee, Roy Harper'ı. Ha evet. O Roy Harper'ın bir uyuşturucu muhabbeti olacak mı bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Çünkü onun çok ünlü bir şey vardır. Evet. Green o kapağı vardır. Roy Harper koluna heroini sokmuştur. Hı -hı. Tamam mı? Ee, Grinner o da buluyor bunu. Çizgi roman kapağı. Çocuklara giymiş, gösterebiliyorlarmış kapağın. eskiden. Kapak Evet. Ondan sonra da çizgi dövüyor bunu. <gülüyor> <muhtemelen>. Tokatlıyor. <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Kendine niye bakmıyorsun? Şan <gülüyor> ee, Öyle bir şey var. Şimdi Peki. Deathstroke bölümünden sonraki sürpriz de ben şey bekliyorum. Harley Quinn olacağını bekliyorum. Hmm. Yani daha kaç? Bu kaçıncı bölüm? 12. falan mı? On dördüncü bölüm. Hı hı. Yani daha önümüzde on bölüm daha var. Hı hı. Dolayısıyla... Dokuz bölüm var. E, şey, hani... Bence e, Suicide Squad da daha fazla işin içine dahil olacaktır. Bu sezonun sonuna kadar. Rush Albuğ'u birazcık sonunda, daha dokunduracaktır. Bu sezonun sonunda olsan çok berbat bitirecekler. Evet. Cliffhanger bitirecekler yine hayvan gibi. Bayağı bir Cliffhanger bitirecek gibi gözlüyor. Hani bilmiyorum. E, şey... Birds of Prey bence tekrardan bir dizi haline getirilebilir şu andaki mevcut karakterlerle. Ya başka adam mı kalmadı? Birds of Prey çekecekler. Çeksinler abi. <gülüyor> ya çeşit sürü kızları kızların olduğu bir dizi olacak. Ya evet. C dizisi. Ama... Star Cross. <gülüyor> <gülüyor> Peki Marvel için ne diyorsun? Ya Marvel'da. Yani Marvel e, durumu kötü yani şey Agent of S.H.I.E.L.D.'ın şey, ratinglerin bayağı düşmüş. Rating için söylemiyorum. Disney için diyorsun. Ya iyi değil be abi. Rating yani, düşük olsunlar arkada Disney var. Hani iyi değil haklı. Adam kendi değil. kanalında oynatıyor zaten. Rating rating düşük olsunlar Disney, ABC kendi kanalında Ona bakarsan, oynatıyor. Bakarsan hani CW de öyle. Tamam işte. Kendi kanalı. Yani bilmiyorum. Kol ee, sına yazık olmuş. <gülüyor> ya bence. Ee, işte ratingleri de çok iyi olmadı işim mutlaki. Hikayeyi biraz daha hızlı götürüyorlar ve işte Coulson'un ne oldu ne bitti daha hızlı görüyoruz en azından. Bir ara neydi o deadlock muydu? O Uzaycı deadlock yaptılar galiba. Evet. Yani deadlock. O girecek işin içine. Önümüzdeki bu haftaki bölümde şey Lady Sift geliyor Evet. O ilginç olacak işte. Ee, Şu mavi buldukları o uzaylı nedir? Sen biliyor musun ne olduğunu? Yani o uzaylı'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, spekülasyonlar var. Ee, ne gibi? E, Kri olabildiğine da olabileceğine dair işte e, kap şey Kaptan Marvel olabilir diyorlar bilmem ne diyorlar e, ama Kaptan Marvel mu? öldü lan? Ha? Kaptan Marvel nasıl olacak patladı öylese. Tamam Kaptan Marvel yani. Benim or yok. Yok ölmüş. Ölmüş Kaptan Marvel. Hmm. Ne olacak yani Sky'da şey Miss Marvel mı olacak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey kan alınca. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. <gülüyor> Bilmiyorum. Bir de Sky'da zaten şey ya bilinmeyen obje falan filan işte ne Sek 8 850 miydi neydi o öyle bir kodu var ya. Ha evet. O yüzden o kanı verince o zaten kendisi uzaylı olduğu için Skyın O işte şey e gibi olacak o. E steroid gibi olacak. Captain Marvel, Miss Marvel olacak. Olsun benim için fark etmez. Ya olur mu lan öyle şey. <gülüyor> Ama o cilde <dizide> o mani biz <gülüyor> biraz fazla kaçar onlara, onlar biraz fazla gidiyor. Olur mu lan öyle şey. Öyle yani bir şey olmaz. Herifin Coulson'un e, beni doğur. Ya daha da üstüne bir şey var. Coulson'un geri gelmesi için Hı. bu kadar. Niye uğraşıyor? ihtiyaç var mıydı? Ay şatafata ihtiyaç var mıydı? Geç. Coulson buna değer miydi? Yani bilmiyorum değer miydi de Kavasını alansın sonuçta adam Askerini en önemli şey, asker kaydetmek istememiş olabilir ama Bu kadar kasmaya gerek var Yani çünkü çok kasmışlar anladın mı hani Şey vardır bir tane bilmem serum bulduk Damlattık canlandı Öyle değil ki adamın beyniyle kurcalamışlar Orasını yapmışlar böyle onun Üst kurmuşlar üstünün içinde Gizlemişler bilmem ne yapmışlar Yani adama bildiğin Amerikalıların parasının yarısını da harcamışlar evet. Niye yani Acaba niye? Ne mi acaba niye? Acaba acabası ne? mı var? Bence çok bir acabası yok yani. İşte bilmiyorum ya altını pek dolduramıyorlar. Yani nedir sevgilisi mi? <gülüyor> Neye ya abi yani bu? Dikfürü çekiyormuş değil mi kolsuna? Belki de çakmıştır adam hatırlamıyorken olduğunu. <gülüyor> uçağı belki niye verdi zannediyorsun? böyle şap şap şap vurdular belki. <gülüyor> uçağı niye verdi yani zannediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hay yani adamın o o sahneden çok gereksizdi anladın mı? Yani böyle eli fimbeyniği Avrupa açıyorlar açmışlar beynini. Bir de yani ya yani benim anlamadığım şey ya anlamadığım değil. Anlıyorum aslında ama hani anlamak istemiyorum. Ee, niye Sky üzerine dönüyor bu dizi? Ha. Tamam kız o kadar güzel bir kız değil. O kadar iyi oyunculuğu olan bir kız değil. O kadar sevimli bir kız da değil. Yine yine mı? affedersin de Laurel'den iyi yani. Ha, i̇yi canım ondan. Ama yani bütün bu işte yok işte vay aram benim annem babam yok işte sistemde yokum ben işte hekliyim de bulayım kendimi den başlayıp ondan sonra işte Agency of Shield'a girip ondan sonra da işte e, ya Colson amca benim annem yok biliyor musun e, sana baba diyebilir miyim <gülüyor> biliyorum e, evladım motifleriyle hani Colson da tamam ben de sana yardımcı olurum bana artık baba diyebilirsin şeyle e, edasıyla Lan ne gerek var çapulcuğun <gülüyor> <gülüyor> çapulcu işte devlete karşı şey hack yapan bir kız bilmiyorum Ondan sonra meğer işte bu da işte bu 850 midir nedir işte neyse o bilinmeyen obje e, klasifikasyonunda bulunmuş bir kızmış da. O nerede geçti hatırlamıyorum ben onu. Ya bir ara geçti ya işte e, yok işte beni e, bebekken bir SHIELD ajanı şeye bırakmış e, yetimhaneye bırakmış işte falan filan dosyaları kurcalarken Hı. buluyor. E, yani niye bu kızın etrafında dönüyor bütün dizi şu anda? Bilmiyorum. bir şey yazamamışlar demek ki. Yani Colson'un etrafında dönsün. E, Colson'un etrafında dönüyor işte? Colson'un etrafında falan dönmüyor. Colson orada şey çeşitli gibi kullanmışlar. Onu. Tamam da Hayır Colson'un e, ya bu işte Clairvoyant denen tip kimse işte Colson'a e, olanı bulmak için kızı kullanıyormuş işte. Ya işte o Clairvoyant da neyse. Ya bilmiyorum. Marvel, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. şu anda hani pek iyi gitmiyor. Ne hikaye olarak ne rating olarak. Yani Josh abin biraz daha üstünde uğraşsın bence. Öyle adını koymakla olmuyor böyle. O şimdi işte Asgard'dan bir karı geldi. Ha. Bakalım o ne çıkacak? Lorelei geldi. Neyko bilmiyorum ben. Şey işte erkekleri kendine aşık eden kadın. E. Büyücü işte. Suçluymuş o Asgard'dan kaçmış. Lady Sift de onun peşinden geliyor. Allah Allah. Evet. <gülüyor> Lorelei Siren aslında. Hmm. Denizcileri kendine aşık edip ken. Kendini gemileri taşlara vurduran. Evet. O yüzden çö çöle inmesi iyi çalışır. Zaten askerler da çölü çok seviyor ha. Yani birde de çöle geliyorlar böyle. Çöle geldi Hı. Vallahi bilmiyorum işte Daisy'sin film geliyor olması güzel bir şey bence. Aynen. Ee, biraz harekete <gülüyor> hareket katar şey. Yani bu ee, kamyolarla ayakta duracaksa bu dizi. Ama işte evet, kamyoyla ayakta durmasını da tercih etmem aslında. Kendi kendine bir şey yapsa iyi olur. Yani bilmiyorum. Başka dizi başka birinin kanalında olsaydı büyük ihtimalle baltayı yemişti. Tabii canım. Çoktan gitmişti. Bir yani para harcasam bir dizi çünkü. Evet. Ucuz bir dizi olduğunu zannetmiyorum ben. Joss Whedon da hani istiyorsan biraz Avengers 2'den kafayı kaldırıp da bakmıştı. İşte, işte kaldıramıyor demek ki. Çok kişi var tarafta. Ultron yapıyorlar. Evet Ultron yapıyorlar. Kolay mı? Değil tabii. Ultron da ee, şey sen söyle. Evet. James Bader'la nasıl olacak acaba? He. Çok merak ediyorum Olacak olacak James Bader demişken Blacklist izliyor musun? İzlemem bir İzliyorum da son bölüm falan izlemedim Biz çünkü onda meğerse çok geride kalmışız Şöyle bir baktım oha dedim ne oluyor lan Almış başına gitmiş ben son bölümleri falan settim zannediyordum Oh son Set bölüm setmemişim. bomba Setmedim ben daha Son bölüm bomba En son Alchemist'i settik galiba Hııı hmm. Son bölüm bomba Hııı işte on, on üç, on dört, on beş Büyük olay var. Ama ben seviyorum o düzeyi. Ben de seviyorum. Yani iyi gidiyor. Yani ben falan. James Bader'i zaten çok severim. Ee, T şey zamanlarından beri. Wolf zamanlarından beri. Bir de şeye de e, yani nasıl diyeyim. Böyle kötü o Blacklist'teki adamları da falan da güzel şey yapıyorlar. Yani ilginç yazıyorlar. Yani ilginç böyle mesela işte Alka falan. Hani böyle... Hmm. Merak et yani şey yapmıyor. Böyle çok standart yazmıyorlar yani. Klasik Thanos kötü karakter yerine hakikaten hani böyle e, kimsenin fark etmediği Hı -hı. E, şekilde işte çalışan hani Dexter gibi yani öyle bir sürü oraya karakter olsun evet. koyuyorlar. O da hani böyle iyi o her bölüm mesela böyle farklı hakikaten bir bleak bir karakter yan yapıyor falan. O böyle hoş oluyor. Şey güzel oluyor. Kara yani <gülüyor> karanlık tarafını var ya dizinin. Aha. Onu seviyorum ben. Yani tabi e Hani benim istediğimden birazcık daha az karanlık ama e, <gülüyor> o benim şeyim. <gülüyor> yani ee, tamam da bu kadarını bile iyi bence yani. Şeyi güzel yapmışlar bence. Bu arada Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. öyle gitti Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten yani dediğim gibi e, Coulson'un niye öyle bir şey yaptıklarını niye yani bu taktiklerine... Yani şu baskı anda hikaye pilot olarak e, havada duran işte Coulson niye canlandırıldı? Coulson Mavi değil uzaylı Araleli kim? Vardı. Mavi uzaylı kim? Sky kim? Sky ya ne verdiler? Evet, Sky kim ve Sky'ya ne olacak? Ee, ondan sonra Deathlok'a Death ne olacak? Clarvoyant kim? Bu. 5 tane şey var şu anda pilot. E, evet. Bu sezonun herhalde. Bunları kapatarak bitirecekler. Herhalde. Sezon sonuna kadar gelirler, hayatta kalırlar. Sezon sonunda da şey gelirler. Ee, evet, devam etmeyeceğiz gibi bir şey Abi, gelebilir. Devam etmeyeceğiz gibi bir şey gelecek, hayatta inanmıyorum. Ya iki tane, iki kere de şey, Çünkü... e, Kaptan Amerika çıkar, tamam mı? Chris Evans gelir böyle. Ya gelmez de, hay, o şöyle, şöyle düşünmen lazım. Yok, Ma bence filmi promosyonunu yaptıktan sonra bir gelir. <gülüyor> evet ama bunlar bence yani Marvel en son bir sezonuna bitirip bırakmazlar. Yani, Mecbur destekleyecek. Yani çünkü şöyle bir şey tükürdüğünü yalamaz yani anladın mı? Ya tükürdüğünü öyle bir yalar ki. Yok abi. Yani tutmadı yapamadık derse çünkü şey ee, yapıyor. Hayır kendi. kendi Marka zedelersin yani. Bir şekilde bunu toparlamaya çalışırlar. Kapatmazlar hemen. Ama bunu toparlayın derler anladın mı? Yani bir şekilde ekibe daha iyi belki bir yazarlar alırlar artık ne yaparlar. Arka planda belli başka şeyler değişiklikler yaparlar. Bunu devam ettir. Çünkü bu, bu onlar için çok önemli bir pazarlama şey evet. ve yani filmler bu kadar tutmuşken dizisi tutmalı dedetmezler yani. Yani bence bundan sonraki gidiş hatları şey yani buradaki hata bence şu. Hani birazcık da işte 12-13 yaşındaki insanlar da Marvel'ı falan bilsin kafasında hmm. yapmaya çalıştılar da hani entry noktası olarak iyi bir nokta değil agency şu. Evet, çünkü ne de. Marvel evrenine bir doğrudan bir şey var 12-13 yaşındaki adamın ilgi duymasını istiyorsan zaten direkt bolasını süper karanfilere koyman lazım bence de normal insan hard olacak işti yani. şu anda ben çevremde hani kafkasya başta olmak üzere Hani hayvan gibi çizgi roman okuyan ama Marvel'a izlemeyen bir sürü adam var. Evet. Bu adamlara hitap etmiyor. Çünkü ne çizgi romanlarla alakalı bir şey var. Evet. Tamam mı? Hepsi yeni karakterler. Evet. Tamam e Sinematik dünyaya, evrene işte yeni e Marvel evrenine itafta bulunuyor ufak ufak. Hı -hı. Ama yine bir şey yok. Toparlayıcılığı yok. Tam mı? Güya aslında sinema e, evrenini televizyon evreniyle birleştiren bir şey köprü gibi evet. olacaktı evet. ama evet. yok öyle bir şey. Evet. Arada bir işte ilk ilk, ilk bölüm işte Kovi bilmem ne işte Maria Hill bir göründü. Evet. Ondan sonra ikinci bölüm e, şey bir göründü Nick Fury bir göründü. E, ondan sonra işte Thor Dark World'dan sonra bir Asgard muhabbeti yaptılar. Onun dışında bir şey yoktu. Evet. Çok iyi değildi yani. Iyi değil. Evet. Çok yoğunlaşmış gitmiyorlar üzerine dizinin bence. Yüzden... Bence şöyle bir saldılar diziyi böyle bir biraz şey yapıyorlar. Yani bence e, bu dizi kendisi hani ben buyum diyemediği için e, şey olmalı. Hani çizgi romana, film evrenine sürekli hani şey yapan. Gönderme, e, gönderme yapan oradan işte ya şey işte yapıp, bu alt detay veren. Evet, her tamam olduaki gibi abuk yok Borisov premium'dan da falan gibi böyle aslında çok da ön planda olmayan ama hani böyle herkesin çok bilmediği şeyleri evet. öyle alıp mesela kullanacak işte onları. Yani ya da onu yapacak. Yani mesela o One Shot vardı ya e, ha, Avengers evet. One Shot'ı. Onları mesela kullansalar. Ha Mesela orada işte Çitari e, silahı muhabbeti vardı. Evet. Hani Aven şey, Agents of Shield'da bir tane hani Çitari kaskı muhabbeti yaptılar öyle. Evet. Ama birazcık daha o, onu yerdeleyebilirlerdi anladın mı? E, ne bileyim e, Thor Dark World'da işte e, uzay gemisinden, Dark Elf uzay gemisinden kalma bir şeyler olmuş olabilir anladın mı? Hmm. Şey İngiltere'ye gitsinler atıyorlar. Şey bir tane Asgard'dan bir tane hep kalmış falan muhabbet Ha. Yani Jane Foster'la e, şey yapmasınlar da şeyle konuştunlar e, O Two Broke Girls'ı Evet Diğer, o zaten dizilerde oynuyor ha, yani evet. O gelsin bir görünsün Evet evet aynen ya yani. o tarz şeyler yapabilirler işte aslında da Bilmiyorum demek ki ya çok yoğunda, yoğun üzerinde hakikaten şey yapmıyorlar Yani Agents of S.H.I.E.L.D. olarak o Coulson grubunun tek başına bir bok becerebileceğini zannetmiyorum bu saatten Bende. sonra ya ya hakikaten gelip de böyle hani ağır top bir e, yazar koyacaklar başlarına Hı -hı. şey e, ben de gelecek Ruben gelecek yazacak evet. ya da hakikaten yani şu anda e, yapımcı listesinde Marvel'dan kim var hatırlamıyorum ama en azından DC'de Jeff Jones nasıl varsa evet. ki Jeff Jones şu an DC'nin yani üçüncü adamı tamam her bakınla idare ediyor zaten evet üçüncü adamı e, şey Gidiyor var. Ee, şey var. Eee var. Jeff Jones üçüncü adam. Yani o şey bütün medyadaki DC karakterlerini koordine ediyor. Evet. Öyle bir adamın olması lazım orada. İşte. Hani Kevin Kevin Feige filmler için ne yapıyorsa o bu evet. bunu yapacaklar lazım. Evet. Feige Jr. bir tane koymaları lazım buraya. İşte yani bakalım daha neden söyle bir şey yapamadılar. of Yapsınlar yapsınlar. Yani e, Blacklist'ten de konuyu açmışken biraz bahsedelim. Tamam. Şeyi ben beğenmiştim Blacklist'te. Hani e, James Bey'dir ya. Herif yani e, bütün şeyleri e, saçma ufak tefek detaylar var ya. Hani evet. Mesela işte e, Blacklist tamam mı? Hı -hı. Hani çok klişe, çok böyle şey. E, hani çocuksu bir codename aslında. Çünkü ayağa düşmüş bir şey. Evet. E, bir terim. Ama mesela Herif o ilk bölümde ya laf olsun diye blacklist diyelim geçelim <gülüyor> diye götürüyor tamam mı? Evet, evet. Bir daha sorgulamıyorsun lan he. işte he, blacklist mi denir. Ağırlığı çocuk, var çünkü. Hani, çocuk mu yani. lan bunlar? 3 yaşında çocuk mu lan demiyorsun bir daha. He. Kod isimleri mesela işte alkemist bilmem he. ne. Hani onu Kevin şey, e, James şey Bayder deyince. Çizgi roman uyarlaması gibi de duruyor zaten o yüzden biraz. Evet ama James Paydar'ın işte ağırlığı katın katılınca oraya hani onun çiziliği evet, biraz çizisi gidiyor. gidiyor, evet o bayağı güzel. Evet. Bir de adam yani tamam yardım ediyor etmesine değer bildiğim pislik. Tabii canım o kendi işi için yapıyor her şeyi de ama bir yandan da yani asıl motivasyon da çok bilemiyorsun ya böyle neler evet. geliyorsun lan niye böyle dedi. Ama işin, Ve göz güze edip işin güzel yani. tarafı şey e, hani şey de değil e, hani e, emrediyorum olacak. Kötüsü de değil. Ha, İşe geldiği öyle. zaman kendisi giriyor. Aynen. Vuruyor kafadan. Yani bütün pislikleri de kendi Bayağı yapıyor. Kapasiteli bir arkadaş. Aynen. Hem fiziksel hem entelektüel olarak e, bildiğimiz güzel bir kötü. <gülüyor> Aynen. Yani öyle ben de... o kızla olan ilişkisini mesela çok merak etmiyorum. Babası mı çıkacak? Abisi ya mi çıkacak? Ben kızla olan ilişkisini çok merak etmiyorum da ben kızın kocasıyla, kocasıyla olan ilişkisini merak ediyorum. Evet. Çünkü sürekli fişekliyor onu. Aslında kocana dön kocana bak falan yapıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> İşte onunla ilgili büyük sürpriz var sonunda. İşte o, o, onu merak ediyorum. İşte o çocuğa diğeri yazıyor şimdi. Bir tane kız var ya. Evet. O, o kız çıktı şimdi. O ne olacak falan. Yani böyle onları merak ediyorum ben sonuç olarak. Ben asıl şeyi merak ediyorum. Hani e, e, Spader'la hani o bir bölümde kaçırılmıştı ya. Evet. Hani bir tane herif geldi işte beyaz aha, saçlı aha, evet, evet. aslında bakıyorsun şeymiş e, devletten biri yani onunla Spider'in arasındaki işte onların i, e, hesaplaşma var ne olacak? olacak. Evet. yani benim şu anda severek takip ettiğim işte e, nadir dizilerden e, Blacklist bir diğeri de Person of Interest Person of Interest evet e, <gülüyor> kaldı o benim için biraz diyeceğim işte onun dışında şu anda öyle çok büyük e, heyecanla takip ettiğim yani bir şey kalmadı. İşte True Detective'leri izleyeceğim. Hmm. Onu da evet izleyip bitirmek lazım. Sonra bile ona bir şey çekmek lazım. Evet. Ee, yani şeye bakmadık aslında bir baksana hemen. Ne? Bitti galiba. Hayır hemlock. He ha, hemlock. Hemlock. Bu kadar var ya. Aslında hani House of Cards muhabbeti de çevirebiliriz. Tamam, House of Cards'ı bitiremedim ben daha. Evet, sen de bitiremedin. Ee, şey de bitiremedi. Yani en son konuştuğunda bitmemişti. Kafkaesque de bitirememişti. Bitiririm ya. Onu diziyi seviyorum. O yüzden böyle hemen bitirmek istemiyor. Ben iki günde falan bitirdim. Sen hayvan. Evet. Bakmıyorum bu arada. <gülüyor> ha, ben de bakıyorsun diye bakıyorum ha. <gülüyor> en son kurama bakıyorum ama evet. bakmıyorum. Sen ona bir bak. Ya Hemlock Grove çıkar oğlum. Çıkınca bir iyimiz olur. Sen ona bir bak. Nerede Hemlock Grove? Ya işte bak işte. Hemlock Grove uh, Premier Date diye arat işte. Google Hazreti Google'da. Hemlock Grove uh, Season 2. Ne zamammış? Sometime <gülüyor> 2012'da. Ya öyle şey um... Hemlock Grove. Growth... Sizin 2 iki... neymiş? 2014 diyor ama. Tarih yok yani. Ha, Hemlock da çıksa da izlesek. Oğlum bu arada e, American Horror Story Coven öyle bitti mi? Sen bitirdin mi? Yok Üçün bitirmedim. Sezon. Ama genelde onlar e, dana gibi bitiyorlar ya. Baksana abi üç, ona da. Episode sezon 1. Sezon 2'ye bak. 2 gözükmüyor. Okay. Primrose returning 2014 bilmemiz. Okay. Şeye bir bak. American Horror Story Coven'a. Nereye yazılma? American Horror Story Coven. Coven. Sezon 3. Sezon e finali zaten açıklamışım bu. Hı hı. Hakikaten bu muydu yani sezon finali? Episode 13. Seven ya, Wonders. Eminim ki bok gibi tüldür. Hakikaten... Hmm. Olmamış, olmamış. Neyse. Ee, bu kadar herhalde. Evet, bu kadar. O zaman. O zaman. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakalım. Ee, önümüzdeki haftalarda e, Saygın beyefendiler yoklar. Önümüzdeki haftalar ne o? <gülüyor> Bir önümüzdeki hafta yok mu yani? Ee, dolayısıyla e... Ondan mı? Ondan sonra şey yapacağız. Thor Dark World evet. yapacağız, yapacağız. izleyeceğiz, Budreğini. E ee, işte şeyi bitirebilirsek veya siz yapmazsanız Kafkas House of Cards konuşuruz. Tamam. True Detective bitiriz beki. Tamam. Öyle. Böyle. O zaman eee Six Girls. Six Girls.